Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı farklı namaz şekilleri var. Bu doğru mudur diye. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam her şeyde örnek olduğu gibi bize nasıl namaz kılmamız gerektiği hakkında da örnek olmuştur. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız Öyle namaz kılın buyurmuştur. Peygamberimizi, sahabesi gördükleri için bizzat onun namaz kılışını müşahede ettikleri için onlarda bir problem olmuyordu. Ancak Peygamberin vefatından sonra biz ondan gelen nakillere göre namazımızı belirlediğimiz için ve bu nakillerin senet zincirindeki farklılıklar ve alimlerin farklı anlayışları nedeniyle bir kısım insanlar farklı, bir kısım insanlar farklı kılıç şekillerini almaktadır. Bunda bir problem olmaz. Yani dört mezhepte geçen bazı namaz farklılıkları bir sakınca doğurmaz. Ancak hakkında hiçbir delil bulunmayan, yani bir nakil, ayet ve hadislerden bir delil bulunmayan namaza bulaştırılmış hareketler, yanlış davranışlar olabilir. Bunlar e, kabul edilmez. Yeter ki peygamberimizin namaz kılışından bir örneği bulunsun. Sahih bir deliyle dayansın. Nitekim Kabe'de birçok bölgeden, birçok ülkeden Müslümanlar gelmesine rağmen farklı şekillerde namaz kılmalarına rağmen hiçbir problem oluşmamakta, omuz omuza Allah'ın huzurunda ibadetlerini yapmaktadırlar. Bu durum herhangi bir... E, Kötü netice doğurmaz. Herhangi bir muhalefet, ne bileyim ayrılık, e, ihtilaf ortaya koymaz. Ama bir, yeter ki bidat olmasın, hurafe olmasın, peygamberin emretmediği bir şey olmasın. Dolayısıyla bu gördüğümüz namaz şekillerinin birçokları peygamberimizden gelen nakillere dayanmaktadır. Bir mahsuru bulunmamaktadır. Velhamdülillahi rabbil Alemin.